İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, günaydın Ömer, günaydın Can. Günaydın İzel Bey merhaba. Biraz gecikmeli girdiğimiz için kusurumuza bakma lütfen. Yo, estağfurullah, estağfurullah. Öncelikle tüm camianın açık radyo başı başında olsun diyorum. E, gerçekten ben de çok üzgünüm. Bir modalı hemşerim. E, çok değerli bir insanı yitirdik. Evet. E, ben de ancak bir merhaba diyerek e, katılabiliyorum. Uzaktayım Frankfurt'tan e, katılıyorum programa. Evet peki hemen işte. Geciktirdik biraz ama böyle işte şimdiden nasıl başlıyoruz e, Tuhaf bir ses alif. Ben de e, programın anmalarla başlayacağım Yani e, Bir yılın anma var e, Öncelikle e, Almanya'dan e, Bir karikatürcü Hayati Boyacıoğlu'nun e, Bir karikatürü biliyorsunuz e, Geçtiğimiz hafta e, Katte bu 26. yılında ee, gazeteci Uğur Bumcu'yu anmıştık evet. ee, Hayati Boyacıoğlu Uğur Bumcu ile Hrant ki Aynı karede buluşturmuş Her hmm. ikisi de bulutlarda karşılıklı sohbet ediyorlar Uğur Bumcu Hrant'a soruyor ee, Seninkini buldular mı Hrant? Hrant'ın yüz ifadesi e, Karmaşık böyle e, Tam Hrant'ça bir cevap veriyor Uğur Bumcu'ya Yok be Uğur abi Evet. Şimdi bu karikatürde çok enteresan Hayati Boyacıoğlu'nun kaleminin gücü ortaya çıkıyor. Çünkü çok yalın basit bir karikatür. Fakat Hrant'ın yüzünde iki farklı ifade var. Yani e, bakıldığında şöyle sadece ağzı kapatılıp bakıldığında Hrant şaşkın üzgün. Ama e, üst taraf e, kapatılırsa da Hrant kızgın. Yani aynı anda bir yüzde iki ifade birden. Oluşturmuş çok enteresan Hem kızgın hem üzgün bir Dant var ee, Bu karikatürde Evet Devam edecek olursam e, Yine bir anma hafta içinde Bir büyük sanatçıyı daha uğurladık Ayşen Gruda'yı Sosyal medyada da haftalar öncesinden Biliyorsunuz e, ölüm haberleri Duyurulmuştu bu defa nihayet Hayranların isteğini kırmadı maalesef Ve 23 Ocak'ta bizlere veda etti Yine gazetelerden okuduğuma göre hayranları cenazesine katılan ünlülerde bol bol da selfie çekmişler. Hatta durum biraz böyle olay olmuş orada. Hayranlarla problem çıkmış. Öte yandan sanatçının karikatürleri de hafta boyunca bolca çizildi ve sosyal medyada yayınlandı. Ben bunlardan çok başarılı bulduğum bir portresini aldım. Bülent Karaküs'e tarafından çizilmiş bu karikatür. Ee, karikatürde Ayşen Hanımın ağzından e, şu sözcükler dökülüyor. Konuşmaktan korktuğunuz bir ülkede yaşamayı nasıl başaracaksınız? Evet. Bu da fazla yorum gerektiriyor. Evet. Ayşen Gudeya da Günaydın diyerek. Evet buradan da bir Günaydın diyerek devam edelim. Evet. Ee, yine yarın e, aslında anma günü, 29 Ocak günü yitirdiğimiz çok değerli bir karikatürcü ustam ee, Ali Ulvi Ersoy'dan söz etmek istiyorum. Yarın ölümünün 21. yıl dönümü. Ee, gerçekten kendisini yakından tanıma onuruna ermiştim zamanında. Ee, Ali Ulvi Bey 1950 yılından başlayarak ya arada Amerika'da çalıştı 2 yıl saymazsak ölümüne kadar aralıksız olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin 1. sayfasında editorial karikatürler e, çizdi. E, bu arada Amerika'da da mesela New Yorker, Saturday, Evening Post, Look, Esquire gibi dergilerde, dünyaca ünlü dergilerde de e, çizimleri yayınlandı. Animasyon çalışmaları yaptı. Türkiye'nin ilk çizgi filmlerine falan imza attı. Gerçek bir entelektüeldi Ali Ülgü Bey. E, çok okuyordur ve çiziciyi konular hakkında da iyice bilgi sahibi olmadan e, masasının başına geçmezdi çizim masasının başına. Onunla ilgili çok sayıda anekdodum var. Bir tanesi e, özellikle hep aklımda yer eder. diyor demişti bana. Ben ıssız ada karikatürlerine bayılıyorum. Çok heyecanlanıyorum onları görünce. Şaşırmıştım yani nasıl olur ıssız ada karikatürü. E, çok sıradan bir karikatür gibi geliyor bana. Açıklamıştı o da. Çünkü yani o kadar çok çizildi ki demişti. Artık yine bir şey çizilemez zannediyorsun. Ve bir de bakıyorsun ki Birisi yeni bir şey çizmiş. O yüzden heyecanlanıyorum. Evet, çok ilginç aslında evet. <gülüyor> evet. Ee, Ali Ülvi'nin çok ses getirilmiş karikatürlerinden bir tanesi de Uçtu Uçtu adını taşır. Ömer Hocam. Gayet e iyi hatırlıyorum. E çıktı ha. gün görmüştüm. Evet. Şimdi tarihini ee, tar şeyden önce 27 Mayıs darbesinden bir ay kadar önce Cumhuriyet'te yayınlanmıştı. Ve bu yayınlanınca da gazete... Yanılmıyorsam 15-20 günlüğüne Kapatılmıştı Ali Ülvi de sorguya çekilmiş Hemen o gün askeri savcı Sanatçının idamının istenebileceğini de söylemişti İdam. Yani bunu kendisi naklediyordu Fakat bir gece kaldıktan sonra Bir gün işte sorgulanmış Sonrasında tahliye edilmiş O karikatürü Programı aldım İnce, uzun, dikey şeklinde bir e, karikatür bu. Aslında Alüvi e, çerçevelere falan da sunuyordu. Yani onun böyle e, konuya göre e, şeyi değişiyor Herhalde Mizan da en son e, Alüvi'nin karikatürü geldikten sonra yaparlardı gazetede. Şimdi bu karikatür aşağıdan yukarı doğru birbiri peşi sıra bazı kişiler, e, kimilerinin kimisinin elinde de bavular falan var, kanatlanmışlar. Dünyayı uçarak terk ediyorlar. En başlarında yukarıda Bilkuçan olarak Sezar'ı görüyoruz. Onu takip eden sırasıyla Hitler var. Ardından Mussolini geliyor. Peron. Nuri es Said o Irak'ta bir suikast sonucu o dönem öldürülen bir başbakan. Abdülillah'ın kim olduğunu bilmiyorum. Belki siz bilirsiniz. Ee, o da başbakanlarından Irak'ın. Öldürülmüş herhalde o da. E, neyse. Batista var sonra geliyor. Ardından da Sigmund Rhee geliyor. O dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı. Karikatürün altında da sadece Uçtu Uçtu yazmış. Bu kadar basit. Ve bunun için Ali Ülbi yargılanmıştı. Gazetede kapatılmıştı. Yani 15 veya 20 günlüğüne kapatılmıştı. Neden efendim? Ee, ee, <gülüyor> neden? Neden? <gülüyor> ee, o, Üç nokta mı var yani uçtu uçtudan önce? Demokrat e, Parti'nin de çok baskıcı bir dönem e, geçtiği yı, yılda, yılda çizilmiş bir karikatür. Adnan Mendes'in evet. e, işte bütün o şey uygulamaları Milli Cephe değildi neydi adı Vatan Cephesi. Vatan Cephesi evet gibi uygulamaları vesaireyle çok medya üzerinde de ağır sansürün uygulandığı bir dönemde hı hı. yani bütün demokratik şeyleri bir kenara bırakıp demo, diktatoryal bir eğilim sergilediği Adnan Menderes ve ekibinin bir dönemi anlatan hı hı. bir şeydi. Hı hı. Çok net hatırlıyorum ben de bunu. Evet. Aslında bu karikatürün devamı var yani ya, 27 Mayıs'tan birkaç gün sonra Ali Ülvi karikatürün e, ikinci versiyonunu yayınladı. E, orada bir devri sağlık da var altta. Fakat e, tabii o başka bir şey. Evet. E, evet. E, yabancı karikatürlere gelince bu hafta hı hı. E, tek bir konumuz var. O da Venezuela. Venezuela'da da işte başkan e, Maduro rejimine karşı isyan sürüyor hatta hafta sonu e, bu defa askeri yanlarına çekmeye çalışmış iki tarafta. Biliyorsunuz e, şey e, Maduro e, askeri bir e, şeye katılmış törene. Öbürü ise e, Juan Guaido, Juan Guaido e, askerlere ast vaat etmiş falan filan. Yani bu konularda da kafalar e, çok karışık. İsyanı başlatan ve e, o e, ulusal meclisin başkanı Juan Guaido Guaido, muhaliflerin mitinginde kesinlikle kendini geçici devlet başkanı ilan etti. eder etmez de başta Trump olmak üzere işte o Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador gibi bazı Latin Amerika ülkeleri. En son Avustralya'da İsrail'de bu hafta sonu galiba evet, şey ettiler, evet. tanıdılar. Avustra Avrupa Birliği de yoldaymış. Avrupa Birliği de 8 gün süre verdi. Hayırlısı. Şimdi tabi bu antidemokratik durum bu, bu tuhaf durum Venezuela'nın hakikatücülerin de kafasını iyicene karıştırdı ee, Şimdi Venezuela'yı hızla Su almakta olan bir gemiye Benzetiyorlar ee, Hatta şöyle bir şey geçiyor Şabibizmin madurolaştığına Ve e, tamamen mil Militarist bir yapıya büründüğüne Vurgu yapıyorlar ee, ...herhalde Juan Guaido'nun bu eylemini biraz haklı çıkartmak için olacak. Ee, yani sadece Guaido'nun Maduro'ya karşı desteklendiğini ve bir seçenek olarak e, tercih edildiğini... ...ben bu karikatürlerden açıkçası gözlemledim. Evet. İki tane aldım. Daha önce bir üç tane hatta. Ee, karikatürlerini anlattığımız bir kadın karikatürcü vardı... Maduro'nun baskısından kaçarak e, ülkeyi terk etmişti. Rahima Suprani. E, geçen hafta Guyu destekleyen çokça karikatür yayınladı. Peş peşe bunları sosyal medyada yayınladı. Benim seçtiğim karikatürde ise e, teknesini karaya oturtarak parçalanmasına neden olan bir Maduro var. Görüyorsun e, tekne tamamen dağılmış. Ahşap tekne. Fakat e, şeyde yine e, Kaptan köşkünde. Kaptan köşkünde evet Maduro gayet sağlıklı ve kendinden emin bir şekilde e, sol yumruğunu yumruk yapmış havaya kaldırıyor. Sağ elinin işaret parmağıyla da ilerisini gösteriyor sanki. E, tabii ki teknenin girecek hali yok karaya oturmuş zaten. Teknenin adı ise enteresan Venezuela değil mi? Şabinizm. Evet Şabinizmi. Yani evet Şabinizmi o. E, teknesini karaya oturmuş. Bir başka e, Venezuela'lı karikatürist e, Pinilla O da e, çok ünlü bir karikatürcü O destekte daha da ileri gitmiş yani karikatüründe iki portre görüyoruz yan yana Guaido ile Maduro'nun ayrı ayrı iki kare içinde e, Guaido, e, Guaido pardon hep yanlış taraflıyorum yani Guaido yakışıklı hoş gülümseyerek bakıyor objektife e, ince bir ayrıntı kravatının rengi mavi ee, ...omuzundaki o kuşakta da... ...Deniz resmi... ...amblem ve renkleri var... Ee, ...hemen yandaki portrede... E, ...Maduro... E, ...böyle şaşı şaşı bakıyor... ...objektize... ...onun da kravatının rengi kırmızı... ...bunlar hep e, küçük simgeler... ...semboller tabi... ...omuzundan aşağı inen kuşaktaysa... ...o da enteresan... ...Küba bayrağının renklerini görüyoruz... Hmm. ...hatta temsil ettiği... Ül ...ülkenin adıyla da oynanmış... Kübazuella diye yazmış. Yani Kube. Kübe, Venezuela. Venezuela, evet. Kube'ye dönüşmüş falan. Ceketinin sağ yakasında da çengelli iğne iliştirilmiş bir Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı var. Rozet niyetini. Portrelerin üzerindeki başlıklar da e, enteresan. Gu Gu Guiado için o. yani meşru yazıyor ve bir de çek işareti yapmış. Yani doğru. Maduro'ya ise kopya yani kopya e, ona da bir çarpı işareti koymuş. Öyle Yanlış yan. diye. Yani evet. Bir hayli taraflı çizilmiş ve demokrasiyi de fazla savunduğu evet. söylemeyecek bir karikatür doğrusu. Tamamen taraflı ki yani karikatürde olmaması gereken bir takım unsurlar da var aslında. Evet. E, bence yani Venezuela'da olup bitenler hakkında en gerçekçi karikatürü çok daha uzak bir coğrafyadan Hindistan'dan Faryaj adlı bir karikatürist e, çizmiş. Evet. E, o karikatürün başlığını Türkçe'ye ben şöyle çevirebiliyorum. Çekiç ile Örs arasında sıkışmış. Evet aynen öyle. Between a rock Değil and a hard place ben de çok zorlandığım terimlerden bir önemli evet. de bir terim aslında. Yani, evet. Doğru çok iyi çevirmişsin. <gülüyor> iki kişiler arasında sıkışmış. Karikatürde iki tane daha görüyoruz. Dağ şeklinde daha doğrusu. Maduro öyle e, e, Guaido Guaido'nun e, kafaları Guaido. Guaido. Evet, Guaido. Görelimce. <gülüyor> Görelimce. Birkaç program daha yapalım. İyi gidecek, göreceksiniz. <gülüyor> Neyse bu kafalar tokuşuyor. İki dağın arasında kalıp ezilen ise e, bir garip Venezuela'da herhalde arabasının içinde. Kollarını çaresizlikle açmış. Yardım bekliyor. Evet. Pariş, Pariş, Hindistan'dan böyle görüyor. Meseleyi Venezuela karikatüristlerden daha net görebilmiş diyebiliriz. Evet. Ne olacak bu Venezuela'nın hali? BBOA. Bize bir şey olmaz abi. Teşekkür ediyorum. Evet. <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz İzel. Teşekkür ettim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Baş görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.